Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ve Rabbil alemin Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin Ve ila cemil enbiyayı vel mürselin Ve ila cemil evliyayı Elhamdülillahi ve Rabbil alemin Allahüm el-ef'alul husnasını Anlamaya çalışıyorduk hep beraber Allah bütün varlığa, kainata, her bir insan için tek tek efaliyle tecelli ediyor. Fiilleriyle tecelli ediyor. Kul Rabbinin efaline şahit olunca, el-esmaul hüsnasına şahit olmuş olur. Rabbinin güzelliğine şahadet etmiş olur. Ancak o zaman kelime-i şahadeti, Gerçek manada okunmuş olur, yoksa onu bir kelime, bir söz olarak söylenmiş olur. Allah ayet keribe'de Yasin suresinin 37 37. ayetinde Allah geceden gündüzü çekip çıkarırız buyurdu. <gülüyor> Sadece bir fiil okuyup beraberinde manalarını anlamaya çalışıyoruz inşallah. Allah geceden gündüzü çekip çıkarır. Serehe. Çekip çıkardı manasına, soydu manasına çekip aldı manasına gelir. Allah geceden gündüzü çekip alır, çekip çıkarır. Ortaya çıkarır. Dolayısıyla Karalıktan aydınlığı çekip çıkarır, ortaya çıkarır. Aynı şekilde köfürden ibani çekip çıkarır, ortaya çıkarır. Beşerden Hazreti insanı çıkarır, şerden iyilikleri, hayri güzelliği çekip çıkarır. Onun için Rabbimizin efalini seyretmemiz lazım. Her halükarda Rabbim nasıl yapıyor, ne yapmayı diliyor deyip anlamaya çalışmamız lazım ki onun efaline, esmasına şehadet edebilelim, görebilelim. İnşallah beraber öyle yapacağız. Allah kötülükten İyiliği çıkarır. Her ne olursa olsun, başımıza, önümüze, her ne gelirse gelsin, oradan Allah'ın ne çıkaracağına bakmamız gerekir. Hayati yaşarken, tekrar tekrar şahit olurken, Rabbimizi anlar ve tanırız ki, o bizim Rahman ve Rahim olan Rabbimizdir. Bizi seven Rabbimizdir sevgisiyle rahmetiyle bize muamele eden Rabbimizdir. Dolayısıyla her neyi yaratırsa yaratsın onda mutlaka bir hayır vardır. Bir güzellik vardır, bir rahmet, bir nur vardır. İnşallah böyle şahit olacağız. <gülüyor> Bir de Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Allah ahit alır. Allah sizden ahit almıştır buyurdu. Ayet-i kerimede. Elem ahad ileykum ya beni ademe enzate abduşşeytane innehu lekum aduvun mübin. وَنِعْبُدُونِ هَذَا سِرَةٌ مُسْتَقِيمٌ ''Ben sizden ahit almadım mı?'' buyurur. Evet ya Rabbi, ahit aldım. ''Ben sizden ahit almadım mı?'' ''Şeytana abdolmayın, bana abdolun, sirat-ı müstakim budur.'' Evet, ''Demedim mi?'' buyuruyor. Evet. evet ya Rabbi, bizden ahit aldın inşallah. Ahdimizin gereğini yerine getirir. Şeytana avda olmayacağız. Şeytanın verdiği vesvesenin peşinden gitmeyeceğiz. Şeytana vesveseyi doğru verdi, şeytan doğru söylüyor demeyeceğiz. Çünkü bizim Rabbimiz sensin, Veli'miz sensin. Şeytanın apaçık düşmanımız olduğunu bize öğretti. Biz de onu düşman bileceğiz, ondan gelen her vesveseyi evet, reddedeceğiz, kabul etmeyeceğiz, senin bize vahyettiğini kabul edeceğiz ki sirat-ı müstakimde olalım, sana gelelim, sana yakın olalım. <gülüyor> Bir de Allah, Allah kendisine iman etmemiz gerektiğini bununla beraber bizden ahit aldığını beyan ediyor. Ona iman edeceğimize ve ona avd olacağımıza dair Allah bizden ahit almıştır, söz almıştır. Biz bu sözü hatırlıyor muyuz? Elbette ki hatırlıyoruz. Hatırlamazsak, zaten bunun bir manası olmaz. Onun için Rabbimize söz vermişiz, ahitleşmişiz. Rabbimize iman edeceğiz ve ona abd olacağız diye bizden ahit almıştır. Gönlümüz her zerresiyle bunu biliyor. Zaten insan abd olsun diye, iman etsin diye, sevsin diye yaratılmıştır. Dolayısıyla Allah'a iman etmeyince, sevmeyince, onun sevgisini kazanmak için, onun sevdiği gibi, emrettiği gibi yapmaya çalışmayınca ona abdolmuş olmaz ama bir şeyleri sever ve o sevdiğini kazanmak için hayatını kurban eder, sarf eder. Çünkü onun gönlünde sevmek ve abdolmak, sevdiğinin sevgisini, sevdiğini kazanmak mevcuttur. Ahit vermiş Rabbine. Her ne olursa olsun insan iman etmekten, tevmekten ve abdolmaktan başka hiçbir şey olmaz, olamaz. <gülüyor> Aynı şekilde Kur'an'a iman etmeye ve Kur'an'a göre, Allah'ın vahyine göre hayatı yaşamaya dair Rabbimiz bizden ahit almıştır. Ben Allah'a indirdiği kitaba iman ettim diyenler mutlaka Allah'a dünyaya geldikten sonra da ahdini tazelemiştir. Aynı şekilde Allah'ın Resulüne iman edeceğine, ona yardım edeceğine dair ahit vermiştir. Allah ondan ahit almıştır. Resulullah Efendimize iman edince, onun getirdiğine iman edince, onu kendimize örnek alacağımıza iman edince, ona yardım edeceğimize iman edince ahdimizi yerine getirmiş oluyoruz. Yoksa ahdimizden dönmüş yalancılardan olmuş oluyoruz. Aynı şekilde bir de Allah, nebilerden, bütün peygamberlerden ahit almıştır. Sizden sonra biri gelirse ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz diye ahit almıştır. Onların şahsında, her birinin ümmetinden ahit almıştır. Kendi peygamberinden sonra bir peygamber geldiğinde ona iman edeceğine ve yardım edeceğine dair ahit vermiştir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam son nebidir. Dolayısıyla bir önceki ümmetlerin de ona iman etmesi gerekirdi. Ona yardım etmesi gerekirdi. Kendi peygamberine iman ettiği gibi. Onun için her konuda Allah bizden ahit almış, öyle dünyaya göndermiştir. Aynı şekilde ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hitabında da Ahit almıştır. Kalu bela şehidna dediğimizde evet sen bizim Rabbimizsin biz buna şahidiz. Sen bizim Rabbimizsin. Bizi yaratansın, terbiye edensin, büyütensin, eğitensin, yetiştirensin, öğretensin, yedirensin, içirensin, koruyansın, gözetensin, bizim mürebbimizsin, Rabbimizsin dedik. Burada onu hatırlamamamız mümkün değildir. Çünkü Allah ayetin devamında öyle buyurmuştu. Neden Allah bu ahdi sizden almıştır? Sizi kendi üzerinizde şahit kılmıştır. Yarın bunu bilmiyorduk demeyesiniz diye. Kıyamet günü biz bundan habersizlik demeyesiniz diye. Allah sizden böyle bir ahit almış. Sizi sizin üzerinizde şahit kılmıştır. Sen bunun şahidisin. Sen Rabbine şahit oldun. Kendi vaadine, Allah'a verdiğin ahde de şahit oldun, sen bizim Rabbimizsin dedin. Dolayısıyla kimseyi Rab edinmeyeceksin, ilah edinmeyeceksin, mabud edinmeyeceksin. Çünkü senin Rabbin Allah'tır. Bir kum benim Rabbim Allah'tır deyince Rabbinin kendisine öğrettiğini öğrenir, emrettiğini yerine getirir. Rabbinin davetine icabet eder. O Rabbi ile büyür. Rabbi onu Rab sıfatının tecellisiyle, isminin tecellisiyle büyütür. Eğer başka şeyleri öğrenip başka şeylerle manevi olarak büyürse ne olur? Onun kulu olur. Ona kulluk yapmış olur. Kimi dinlerse dinlesin O'na kuldur, kul olmuştur. Onun Rablığını kabul etmiştir. O benim büyütmüş, onun da büyümüşüm demiş olur çünkü. Aynı şekilde peygamberine yardım edeceğimize dair Allah'a söz vermiş. Allah bizden ahit almıştır. Onun için onunla gönderdiği vahye vahye iman etmemiz gerekir. İmana ahlaka, amele dönüştürmemiz gerekir. Bununla beraber bir de onu insanlara, gönüllere taşımamız gerekir. Bu Rabbimize verdiğimiz ahittir. Resulullah Efendimiz'e yardım edeceğimize nasıl yardım edeceğiz? Onun getirdiği vahyi o nasıl sahabesiyle taşıdıysa, bize emanet bıraktığında biz de emaneti yerde bırakmayıp onu taşımamız gerekir. Böyle yaptığımızda ona yardım etmiş oluruz, iman etmiş oluruz. Ahdimizi, yardım etme ahdimizi, onu sevme ahdimizi yerine getirmiş oluruz. İnşallah hep beraber öyle yapacağız. Bir vaadinde, ahdinde duranlar var, bir ahdini bozanlar vardır. Eğer Ahdımızı yerine getirdiysek, sözümüzde durduysak, sadıklardan oluruz. Sözümüze sadakat göstermiş olur, ahdimize sadakat göstermiş olur, saddiklerden oluruz. Yok ahdımızı bozduysak, bu durumda yaramcılardan olmuş oluruz, hainlerden olmuş oluruz. Rabbimizi, Rabbimizin Rablığını unutmuş oluruz. O'nun bizden aldığı ahdi unutmuş oluruz. Aynı şekilde Allah müminleri anlatırken onlardan bir kısmı Allah'a verdiği sözü ahdi yerine getirdi. Allah yolunda canlarını verdiler. Allah yolunda öldüler. O ahdini yerine getirmek isteyenler de onlar da sırasını bekliyor. ahdini yerine getirebilmek için. Yani her şeyini Allah'a kurban edebilecek bir imana sahip olmayınca insan, hiç kimse mümin olmaz. Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmedikçe her şeyi Allah'a, Allah yolunda kurban etmek için beklemiyorsa Rabbim için bir şey yapayım. Elimden geleni yapayım. Rabbimin rızasını kazanayım. Rabbime verdiğim sözü, vaadi yerine getireyim demiyorsa bu durumda <gülüyor> imanında bir sorun var, iman taklidi demektir. Her bir kul birebir, teke tek Allah ile muhataptır. Allah'a karşı olan sözünü, ahdini yerine getirmesi gerekir. Aynı şekilde Kur'an'a iman ettim diyen her bir mü'min, Allah Kur'an'da neyi vahyetmişse, O, O'nun Allah'a verdiği ahittir, sözdür. Yoksa iman ediyorum deyip, eğer hayatı Kur'an'a göre yaşan, yaşamadıysa, Kur'an, Kur'an'ın ayetleri onda canlanmadıysa, o Kur'an ile dirilmediyse, o, Kur'an'ın ahlakına bölünmediyse, ahlakıyla ahlaklanmadıysa, aynı şekilde Resulullah Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanmadıysa, Resulullah Efendimiz'e tabi olup, onun yürüdüğü yolda yürümediyse, Kur'an'a iman etmemiştir, Resulullah'a iman etmemiştir, verdiği ahdi yerine getirmemiştir, Hatta verdiği ahdi anlamamıştır. Allah'a söz verdiğini anlamamıştır. Sanki dünyaya geldikten sonra Allah peygamber gönderdi, kitap gönderdi. Hadi buna uyun dedi. Hayır, önce ahit aldı. O ahdini yerine getirebilmesi için ona vasıflar verdi. Zatıyla sıfatıyla tecelli edip ona her şeyi öğretti kendini tanıttı peygamberini tanıttı vahyeni tanıttı ve bununla beraber onunla konuştu onunla ahitleşti seni dünyaya göndereceğim evet şöyle yapacaksın iman edeceksin Avd olacaksın ben senin rabbinim beni unutmayacaksın dünya evet bir imtihan yeri bir süreliğine orada bulunacaksın. Şeytani düşman bileceksin, onu dinlemeyeceksin. Şeytanın Adem babana cenneti kaybettirdiği gibi, üzerindeki o elbiseyi, nuranı, takva elbisesini soyduğu gibi üzerinden soymayacak, buna müsaade etmeyeceksin. Cenneti kaybetmeyeceksin. Cennetin olması gerekir ki kaybetsin. Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede, şeytan Adem babanızın üzerinden o elbiseyi, cennetin elbisesini soyduğu gibi sizin üzerinizden de soymasın dedi. Demek ki üzerimizde cennetin elbisesi varmış. O cennetin elbisesi tahva elbisesidir. Adem babamız verdiği sözü unuttuğu için ahdini bozdu. Allah'a verdiği sözü bozdu. Allah'ın yaklaşmayın dediği meyveyi yedi. Onun için üzerindeki o takva elbisesi soyulmuş oldu. Allah'ın emrine asi olduğu için öyle buyurdu Allah ayet-i kerime'de. Dikkat edin şeytan size bunu yapmasın dedi. O zaman üzerimizde bir takva elbisesi vardır. <gülüyor> ne zaman Rab, Rabbimizin emrini ciddiye almasak, onu unutsak, Rabbimize asi olsak, o elbise üzerimizden soyulur. Bu elbise takva elbisesi. Allah'a karşı kulluğunu bilme sorumluluğunun elbisesidir. Sorumluluğumuzu unuttuk, verdiğimiz sözü unuttuk, ahdimizi bozduksa, bu durumda elbise, takva elbisesi üzerimizden soyuldu demektir. Biz ne kadar kendimizi örtmeye çalışırsak çalışırıp çalışalım, evet, o takva elbisesi üzerimizden evet, soyuldu. Cenneti kaybettik demektir bu. Cenneti, yolumuzun cennet oluşunu kaybettik. Allah bizden Söz almıştır. Ona yeryüzünde halife olacağımıza dair Allah'ın bize tahrim ettiği esmayı üzerimizde göstereceğimize dair. Allah'a halife onu onun güzelliğini el esma ol hüsnasının güzelliğini üzerimizde gösterecek ayna olacağımıza dair ona söz verdik. Allah'tan yüz çevirince ne olur? Bu sefer üzerimizde şeytan görünür. Şeytanın verdiği beseseler görünür. Üzerimizdeki o takva elbisesi gider. Şeytan bizi kandırmış olur, onun tuzağına düşmüş oluruz, cenneti kaybetmiş oluruz. Evet, Allah bizden ahit almıştır söz almıştır. Ona kul olacağız diye, ona abd olacağız diye Allah bizden söz almıştır. Bize düşen verdiğimiz sözü unutmamaktır. Allah Kur'an'ı indirip Peygamberini gönderip ona verdiğimiz bütün sözleri her birini tek tek bize hatırlatıyor. Her bir ayet ona verdiğimiz sözü bize hatırlatıyor. Ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini Allah örneklerle tekrar tekrar ne yapıyor, onu beyan ediyor. Resulünün üzerinden de örnek olarak onu önümüze koymuş, işte böyle demiş. Senden bunun gibi bir kul olmanı istiyorum. Nasıl abd olmamız gerekir? O'nu verdiğimiz sözü hatırlayınca kendimize gelince nereden geldiğimizi, neye geldiğimizi ve Rabbimizin bize nasıl bir vaatte bulunduğunu, O'na nasıl bir ahit verdiğimizi, nasıl bizden bir söz aldığını, Allah'ın ayetlerini, Kur'an'ı okurken hatırlarız. Peygamberlere bakarken, hallerine, imanlarına, olaylar, meseleler karşısındaki tavırlarına baktığımızda bunu hatırlarız. Allah hatırlatıyor. Bir de gönlümüze vahyedip hatırlatıyor. Vahyettiğini bir de gönlümüze indiriyor, inzar ediyor. Mesela hayatı yaşarken buna şahit oluyoruz. Bir ayeti yüz sefer okumuşuz, bir şeyler anlamışız ama 101. sefer okuduğumuzda çok farklı bir şey anlarız. İşte o anda o mana gönlümüze indi. Allah onu inzal etti gönlümüze. Önce bizi hazırladı, sonra o ayetin manasını gönlümüze indirdi. Böyle bir durumda arada vasıta yoktur. Allah gönlümüze indirdi onu, o manayı, o hikmeti, buradını. Evet, gönlümüze indirdi, çok, gönlümüz çok farklı bir hal alır. Allah'a yakınlığı tadarız, muhabbeti tadarız. Allah'ın bizi ciddiye almasını tadarız. Arada perdeler kalmamış olur, kalkmış olur. O ayetin gönüle ilmesi çok farklı bir hali bize kazandırır. Müminler bunun şahididir, bunu anlar. <gülüyor> Rab'imize verdiğimiz ahdi hatırlayınca manevi olarak nasıl bir halde oluruz? Kendimizi Allah'ın huzurunda buluruz. Geldiğimiz vatanı evet hatırlarız. Hayal itibariyle hatırlamasak bile onu tadarız. Önce onu tadarız, sonra neler yaşadığımızı hatırlarız. Allah'a Abd olacağız diye söz vermişiz. Bunun için de sirat ve müstakimde Rabbimize yürümemiz gerekir, koşmamız gerekir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber kulluğu, abdiyeti kazanmaya çalışmamız gerekir ki Rabbimize verdiğimiz sözü yerine getirmiş olalım. Evet, abdolmak demek sevdiğinin sevgisini istediğinden dolayı onun sevdiği gibi yapmak demektir. Neyi seviyor? Neyi vahyetmişse onu seviyor. Peygamberleri nasıl yapmışsa onu seviyor. Dolayısıyla kul Rabbinin sevdiği gibi yapmaya çalışınca, Allah'ın sevgisine layık olur, abd olmuş olur, kul olmuş olur. Rabbine yakın olmuş olur. O, Rabbinin dostluğunu, veliliğini evet, kazanmış, hak etmiş, layık olmuş olur. İnşallah Rabbimize verdiğimiz sözü, unutmayacağız ahdimizi yerine getirmeye çalışacağız. <gülüyor> her ne olursa olsun, bütün Kur'an-ı Kerim, her bir ayetiyle Allah'ın bize emridir. Dolayısıyla bizden aldığı ahiddir. Çünkü ben Kur'an'a iman ettim deyince her bir ayet için Rabbimize söz verdik. Emrettiğin gibi yapacağım diye söz verdik. Sevdiğin gibi yapacağım diye söz verdik. Yap dediğini yapacağım, yapma dediğini yapmayacağım diye Rabbimize söz vermiş olduk, ahitleşmiş olduk. Bu ahdi Allah dünyaya gelmeden önce de bizden almıştı. Şu anda, şimdi ile ne yaptı? Yeniden onu hatırlatmış oldu. Onun için Allah Kur'an'a zikir diyor. Zikir, hatırlamak demektir. ...hatırlatmak demektir. Unutulanı hatırlamak demektir. Unuttuğumuz ahdimizi Rabbimiz bizim için tazeledi, Yenide yeniledi ve tazeledi bizim için. Onun için ayetleri okurken o ayetlerin karşılığında cevap olarak Rabbimizle ahitleştiğimizi hatırlamamız gerekir. İnşallah öyle hatırlayacağız, anlayacağız. İman edip ahdimizi yerine getireceğiz. Ahdini bozanlardan olmayacağız, hainlerden olmayacağız. Öyle buyurdu ayet-i kerimede, emanetlerinize ihanet etmeyin. Allah'a ihanet etmeyin. Hainlik yapmayın. Resulüne hainlik yapmayın. Allah'ın vahyine hainlik yapmayın. Birbirinize hainlik yapmayın. Allah neyi emretmişse, O'nun emrettiği gibi yapınca, Vademizde durmuş olduk. Ahdimizi yerine getirmiş oluyoruz. Yoksa vadi botanlardan oluruz, hainlik yapanlardan oluruz, vaadini unutanlardan oluruz. Verdiği sözü ciddiye almayanlardan oluruz. Sözü Allah'a vermişiz. Ahdi Allah ile yapmışız. Onun için birbirimize Allah'a verdiğimiz ahdi hatırlayacağız. Sözü hatırlatacağız. Öyle ki sadıklardan oralım, hainlerden olmayalım diye. Allah bizi vadinde sadık olanlardan eylesin, hainlerden eylemesin inşallah. <gülüyor> Allah'ın başka bir ef'ari de Khateme ef'aridir, fiilidir. Khateme demek, bitirdi demek, sona erdirdi demek damgaladı demek mühürledi demektir hitama erdirdi bitirdi işini bitirdi mühürledi kapattı Allah kafirlerin kalplerini evet mühürler dedi işini bitirir dedi Aynı şekilde Allah haddini aşıp Allah'ın vahyini, hakkı, yalan sayanların kalbini mühürler dedi, işini bitirir dedi. Dünya hayatını ahirete tercih edenlerin kalplerini mühürler dedi. Kur'an'ı dinlemeyenlerin kalplerini mühürler, işlerini bitirir dedi. kafir neden müşrik demedi, neden kafir dedi? Biri eğer kafir olduysa müşrik de olmuştur. Kafir hakikati öğrendikten, gördükten, anladıktan sonra üstünü kapatandır. Görmezden gelenlerdir. Yok sayanlardır. Yalan da kabul ediyorum deyip gereğini yapmayanlardır, yalan sayanlardır. Onun için ben ahirete iman etmişim demekle kimse ahirete iman etmiş olmuyor. Ahireti dünyadan daha çok sevip yatırımını ahirete yapması gerekir Hayati, hayatını. Ahiret hayatını kazanmak üzere Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yaşarsa, gereğini yaparsa Allah-u Kerim'de gökle, genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun dedi. Eğer cennete koşuyorsa ahirete iman etmiştir. Onun için dünya hayatını ahirete tercih edenlerin kalplerini Allah mühür der, buyurdu. Bunun için bakacağız. Dünya hayatını ahirete tercih edenlerden miyiz? Değil miyiz? Ahireti mi daha çok seviyoruz? Yoksa dünyayı mı tercih ediyoruz? Dünya hayatını mı tercih ediyoruz? Eğer ahireti dünyaya tercih ediyorsak dünyayı ahirete kurban ediyoruz demektir. Aynı şekilde ahirete de iman etmişiz demektir. Yok önümüze bir hayır geldiğinde bir iyilik geldiğinde yapmamız gereken Allah'ın bir emri, sevdiği bir emri geldiğinde onu yapamıyor, gücümüz yetmiyor, yapamıyorum diyorsak bence bana göre diyorsak bu durumda ahireti dünyaya tercih edememişiz. Dünyayı, dünya hayatını ahirete tercih etmişiz demektir. Karşılığında göreceğimiz muamele nedir? Allah kalbimizi mühürler. Daha doğrusu biz kalbimizi mühürletmiş oluruz. Kendi işimizi kendimiz bitirmiş oluruz. Gönlümüzün iman etmesini, ahiret için gerekeni yapmasını önlemiş, ona perde olmuş oluruz. O dünya sevgisini onun önüne koymuş oluyoruz çünkü. <gülüyor> Gönül Allah'a aittir. Gönül ruh Rabbini istiyor. Biz onun önünü kapatınca, onun önüne nefsin, bedenin arzularını, isteklerini koyup dünya hayatını evet, nefsimizle tercih edince, onu susturmaya çalışınca, Rabbini isteyen ruhumuzu susturmaya çalışınca kendi işimizi kendi elimizle bitirmiş oluyoruz. Müminlerin kendine bakmaları gerekir. Acaba ne kadar ahireti dünyaya tercih ediyor? Dünya hayatını ne kadar ahirete tercih etmiş? Herkesin kendine bakması gerekir. Başkalarına bakıp hüküm vermek doğru değildir. Herkesin hükmünü Allah verir. Bize düşen kendi hakkımızdaki hükmü vermektir. Bir günümüzü ne kadar Allah yolunda... Harcıyoruz. Ne kadar hayatımızı, zamanımızı, Rabbimizi anlamak için, tanımak için harcıyoruz. Zamanımızın ne kadarını Allah'a kul olmak için, abd olmak için harcıyoruz. Ne kadarını O'nu tesbih edip, O'na hamd edip, O'na şükredip, O'nu zikirle tefekkürle geçiriyoruz. Ne kadarını kazandıklarımızı kazanmaya çalışıp kazandıklarımızı Allah yolunda sarf etmeye onunla ebedi hayatımızı Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyoruz. Bakmamız gerekir. Hayatımızın evet bir gününü hesaba çekerken ne kadar Allah yolunda fedakarlık yapabiliyoruz, ne kadar yanlış yapanları affedebiliyor, mahfiret edebiliyor, iyilik yapabiliyoruz, güzellik yapabiliyoruz, ne kadar Allah'a davet edebiliyoruz, hakka, hakikate, sabra, rahmete, hayra ne kadar davet edebiliyoruz bakmamız gerekir. Bakıp anlamaya çalışmamız gerekir kendimizi tanımaya çalışmamız gerekir ki kendi hakkımızdaki hükmü verebilelim. Ahireti dünyaya tercih etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Günümüzün ne kadarı gafletle geçiyor? Unutmakla geçiyor. Ne kadarı Allah ile Allah ile olmakla geçiyor? Ne kadar onunla konuşuyoruz? Rabbimizle konuşuyoruz. Ne kadar başkalarıyla konuşuyoruz? bakmamız gerekir. Bakıp kendimizi anlamaya çalışırken kendi hakkımızdaki hükmü verebilelim. Hiç kimse bir başkası hakkında hüküm veremez. Çünkü hiç kimse kimsenin gönlüne şahit olamaz. Onun günün aramında neler yaşandığını, kimlerle olduğunu, neler yaptığını bilemez. Onun için kimse kimsenin hükmünü veremez. Herkes kendi hükmünü verir vermesi gerekir verebilir vermesi de gerekir vermesi gerekir ki eksik yapıyorsa eksigini tamamlamaya çalışması lazım yanlış yapıyorsa yanlışını düzeltmeye çalışması lazım öyle ki kendini kalbini mühürlemesin kendini perdelemesin Allah ayet kelimesi de öyle buyurdu. Allah haddini aşanları sevmez. Haddini aşıp, Allah'ın vahyini, hakkı, yalan sayanların kalbini evet, mühürler dedi. İşi biter dedi. Hateme, bitirmek demek. İşini sonlandırır. Eğer birinin işini sonlandırırsa, ne olur? Hayati yaşamaya devam ediyor ama manevi işi sonlanmıştır. Çünkü imanını kaybetmiş, artık onun herhangi bir şeyi kazanma imkanı sona ermiştir. Manevi olarak evet, kaybettiğinden, imanını kaybettiğinden dolayı ameli boşa gitmiştir, işi bitmiştir onun artık. Sebep? Allah'ın ayetlerini yalan saydığı için. Allah müminler kardeştir dedi. Kardeş olun dedi. Birbirinizin arasını bulun dedi. Hayra davet edin dedi. Hakka davet edin dedi. Sabra davet edin dedi. Hayırda yarışın dedi. Eğer biri bunu yalanlarsa diliyle evet ayette böyle buyuruyor. Ama ben öyle yapmıyorum. Ben tam tersini yapıyorum. Hayra da davet etmiyorum. Allah'ın hayır dediğine hayır demiyorum. Bence böyledir, bence şöyledir, parancalara göre böyledir deyip konuşuyorsa Allah demez mi? Sen nereye gidiyorsun? Sen kimsin? Sen böyle mi kulluk yapıyorsun? Yoksa ilahlık mı yapıyorsun? Allah'ın gönderdiğinden gönderdiği dinden başka kendine bir din mi ürettin? Allah vahiyini indirmiştir. Neden Rabbini dinlemiyorsun? Ama kalp mühürlenince, insan hakikati bu şekilde örtünce, kafir olur, hakikatin kafiri olur. Dolayısıyla Allah onun kalbini mühürler. Hakkı istediğin kadar söyle, onu duymuyor, onu işitmiyor. Neden? Kalbi mühürlenmiş. Evet, Allah onların, Kalplerinin üzerine evet, mühür vurur dedi. Khetemallahu ala kulubihim ve sem'ihim ve absarihim. Allah kalplerini, gözlerini, kulaklarını mühürler dedi. Artık işitmiyor. Hakkı işitmiyor. Doğruyu işitmiyor. Anlamıyor. Doğruyu görmüyor bir güzellik görse bile orada bir hata aramaya çalışıyor. Yanlış görmeye çalışıyor. Onu o hatayla örtüyor. Kalbi mühürlenmiş, gözü mühürlenmiş, kulağı mühürlenmiş demektir. İnsan neden kendini bu hale getiriyor? Benliğinden dolayı, nefsinden dolayı, terbiye olmamış nefsinden dolayı, ben dediğinden, bence bana göre dediğinden dolayı, Allah diyemediğinden dolayı, Rabbim diyemediğinden dolayı. Neden? İman etmemiş de ondan. Rabbini sevmiyor, Rabbinin sözünü sevmiyor. Rabbinin vahiyini sevmiyor. Rabbinin kendisinden istediğini sevmiyor. Rabbinin sev dediğini sevemiyor. Tam tersine Rabbinin sevmediğini seviyor. Yapma dediğini seviyor. Şeytanın verdiği ve söseyi seviyor, gıybeti seviyor, dedikoduyu seviyor, iftirayı seviyor, kini seviyor, nefreti seviyor, eleştirmeyi seviyor, çekiştirmeyi seviyor. Bak tam şeytana kul olmuş insan böyledir. Onun için Allah şeytana abdolmayın, bana abdolun dedi. Düşmanının peşinden gidiyor. Allah <gülüyor> Kur'an'ı dinlemeyenlerin kalplerini mühürler mehürler, Resulüne tabi olmayanların kendine başka örnekler edinenlerin kalbini mehürler ama dışarıdan bakınca hiçbir şey görünmüyor. Konuşuyor, mümin gibi konuşuyor, müslüman gibi konuşuyor, hatta davet ediyor. Hatta ben haktayım diyor. Hatta biz bizden başka ya da benden başka kimse hakta değildir diyor. Herkes batıldadır diyor. Kalbi mühürlenmiş. Allah'ın ayetleri ona okununca imanı artmıyor. Allah denince kalbi ürpermiyor. Rabbine güvenmiyor. Rabbinin sözüne, vahyine güvenmiyor. Onun için bence diyebiliyor, bana göre diyebiliyor. Allah ayet-i de Allah hiç kimseye zulmetmez, insan kendi kendine zulmeder. Dolayısıyla, Allah kimsenin kalbini mühürlemiyor. İnsan kendi kalbini kendisi mühürletiyor, mühürlüyor. Allah'a ben seni kabul etmiyorum diyor. Ben seni Rab olarak kabul etmiyorum, ilah olarak kabul etmiyorum. Sahibim olarak, Malikim olarak kabul etmiyorum. Beni idare eden, yöneten olarak, Melikim olarak kabul etmiyorum. Bütün bunları söylerken bir de ben iman ediyorum diyor. Benim imanım var diyor, ben Müslümanım diyor. Böyle birini gördüğümüzde bilelim ki Allah kalbini mühürlemiştir. Kulağını mühürlenmiştir. Gözünü mühürlenmiştir. Hakkı göremez olmuştur. Artık göremiyor. İstese de göremiyor artık. Orada o kadar ısrar etti ki onda güzellikten eser kalmamış. Kendi fıtratını Allah'ın nefettiği ruhi kaybetmiş. Bütünüyle nefis olmuş. Heva ve hevesten ibaret kalmıştır. Onun için heva ve hevesini ilah edinenler dedi Allah. Artık o nefsinin hevasıyla öyle bir hale gelmiş ki kendi nefsini ilah gibi görüyor. Onun için ben biliyorum diyor. Allah'ın vahyini işitince, işine gelmeyince onu yalanlıyor. Yoksa diyor orayı geç diyor. Bu bana bir şey söylemiyor diyor. Ben bunu anlamadım diyor. Ama diyor kendine vazifletler üretiyor. Böyle biri kalbi mühürlenmiş demektir. Herkesin kendine bakması gerekir. Acaba kendisinde de böyle bir hal var mıdır? Allah'ın ayetlerini işitince işa, itaat ettik ve itaat ettik diyebiliyor mu? Diyor mu? Rabbim ne dediyse o. Rabbim bana nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o benim için hayırdır, haktır, güzeldir, cennettir diyebiliyor mu? rahmettir, aşktır, muhabbettir, imandır diyebiliyor mu? Diyemiyorsa sorun var. Diyemiyorsa nefsi kendisiyle Allah arasına girmiştir. O konuşuyor. O şeytanla işbirliği yapmış, şeytan oradan konuşuyor demektir. Beni dinle diyor demektir. O da onu dinliyor demektir. Oysa ki mümin her ne olursa olsun Rabbim, ne dediyse o, o haktır, o doğrudur, o güzeldir, o hayırdır demesi gerekir diyemiyorsa bir sorun var. Allah bizi kalpleri mühürlenmiş olanlardan eğlenmesin. Gözleri mühürlenmiş, kulakları mühürlenmiş olanlardan eylemesin inşallah. Bir de kıyamet günü için Allah öyle buyurdu, o gün Allah, Onların ağızlarını mühürler, yaptıkları bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik yapar buyurdu. Kıyamet günü. Allah ağızı mühürlüyor, ağız konuşmuyor. Yaptıklarını elleri anlatıyor, ayakları da evet deyip şahitlik yapıyor. Neden böyle oluyor? Ağızı konuşsa, Başka türlü konuşacak ya. <Gülüyor> Dünya hayatını yaşarken, konuşurken yalan söylüyor. Söylediğinin yalan olduğunu biliyor. Eli konuşta, hakikati söyleyecek, neler yaptığını, kendi eliyle neler yaptığını, ayağının da buna şahit olduğunu aslında biliyor. Ama diliyle konuşurken, yalanlar söylüyor, iftiralar atıyor, gıybet yapıyor, dedikodu yapıyor. Onun yalan olduğunu biliyor. Ama bile bile öyle konuşuyor. Ama ahirette böyle konuşamayacaksın dedi Allah. Ellerin konuşacak, bununla beraber ayaklarında şahitlik yapacak. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Şimdi de mühürlenmiş. Nasıl mühürlenmiş? Hakkı, hakikati söyleyemiyorsa biri, onun ağzı burada mühürlenmiş. Burada Hakkı, hakikati söyleme imkanı vardır. Orada aynı şekilde artık Hakkı, hakikati söyleyemeyeceği için yalan söyleyeceği için, kendini savurmak için orada ağzı mühürlenir. Ama burada mühürlenmişse burada hakkı söyleyemiyor, hakikati söyleyemiyor, hakikati işitemiyor, hakikati göremiyor, kendisi yaptı. Kendisi burada ağzını mühürledi, hakkı söylemedi, doğruyu ikrar etmedi, tasdik etmedi, hakkı işitmedi, hakkı görmedi, onun için mühürlendi. Bunu kendisi bile bile yapmıştır. Allah kimseye zulmetmez. İnsan kendi kendine zulmeder. Kendini karanlıkta bırakır. Kendini haktan, hakikatten mahrum bırakır. Allah bizi kendini haktan, hakikatten doğrudan, güzelden, güzellikten mahrum edenlerden bırakmasın. Kendi Kalbini mühürleyenlerden, gözünü mühürleyenlerden, kulağını mühürleyenlerden eylemesin. Allah bizi hakkı, hakikati görenlerden eylesin, iştenlerden eylesin, sevenlerden eylesin. Rabbim Allah'tır diyenlerden, Rabbim ne dediyse doğru odur, hak odur, güzel odur diyenlerden eylesin. Allah'ın huzurunda Kalbi ürperenlerden, titreyenlerden eylesin. Kalbinin mühürlenmesinden, korkanlardan eylesin. Bir hakikati bile gizlemek, kalbine, gözüne, kulağına bir perde olarak geleceğini unutmayanlardan eylesin inşallah. bir de Allah'ın amere fiili vardır. Allah ömür verdi, yaşattı. Allah insana ömrü vermiştir. Her bir varlığa bir ömür vermiştir. Bir ecel vakti tayin etmiş, bir ömür takdir etmiştir. Onun için Allah'ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz ve uzatamaz. Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Her biriniz için bir ölüm vakti vardır. Bir ecel vakti vardır. Ömrü sona erdiğinde o ne ileri ne geri alınmaz buyurdu. Bizi uyarıyor Rabbimiz. Yani senin Belli bir vakitte ecelin gelir, sana tayin ettiğim, takdir ettiğim ömrün biter ve sen huzura geleceksin. Ömrünü doğru değerlendir. Ebedi hayatını kazanmak için onu kullan, cennete koşmak için, varmak için onu kullan. Rabbine yakın olmak için, mukarrabun olmak için onu kullan ebedi bir hayatı kazanmak için onu kullan. Ömür insanın evet, serbayesidir, Belki tek sermayesidir. Çünkü o ömründe, hayatında, yani vaktinde, zamanında neyi kazanıyorsa huzura o gidiyor. Onun için ömür deyince, ömrü bir gün olarak anlamak gerekir. Günlerin peş peşe gelişinde zaten insanın Yıllar meydana geliyor, ömür meydana gelmiş oluyor. O bir an ömrün, zamanın küçük, küçücük bir parçasıdır, en küçük parçası andır, an. O anda kulun Rabbi ile beraber olması gerekir. Rabbi ile beraber olduğu anlarda Rabbini zikretmiş olur. Rabbinin hesabını yapıp, Çalışırken, bir şey yaparken, düşünürken, konuşurken o anda Rabbi ile beraberdir. Rabbinin huzurundadır ve Rabbinin emrettiği, sevdiği gibi yaptıkça da Rabbine yakın olur, yaklaşır. Bunu ona kazandıran nedir? Onun ömrüdür. Allah'ın kuruna verdiği ömrüdür, ömür sermayesidir. O sermayeyi, ömür sermayesini kullanıp Allah ile arışveriş yapıyor iman alışverişi, aşk, muhabbet alışverişi, sevgi alışverişidir bu. Allah'ın sevdiği gibi yapmaya çalıştıkça, Rabbini zikrettikçe, Rabbini tesbih ettikçe, Rabbinin yolunda, sırat-ı müstakimde yürüdükçe, hayır işledikçe, salih amel işledikçe, o ömrünü Allah'a kurban etmiş olur, vakfetmiş olur. Aynı şekilde Allah'a verdiği sözü yerine getirmiş olur. Ama ömrü boşa geçirince, Rabbini unutunca o ömrü boşa gitmiştir. Yok mesavesinde boşa gitmiştir. Bir de yanlış yolda kullanıyor Allah'ın haram kıldığı, yapmadı diye yolda kıl, harcadıysa bu durumda o cehenneme doğru yol almıştır. Şeytanla beraber şeytanın peşine verip onunla beraber cehenneme doğru yol almıştır. Onun için Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Kim şeytanla beraber olursa Allah O'na ebedi cehennemi yazmıştır. Öyle hükmetmiştir. Sakın öyle yapma dedi Allah. Onun için hayatımızı nerede, nasıl yaşıyoruz ona bakmamız gerekir. Allah'ın bize verdiği ömrün, hayatın kıymetini bilip onunla ebedi hayatımızı kazanmamız gerekir. Allah'ın rızasını, yakınlığını, dostluğunu, veliliğini Sevgisini kazanmamız gerekir. Allah'ın verdiği ömürde ya Allah'a abd oluruz, kul oluruz, kulluğu yaşarız, aşıklığı yaşarız. Allah'ın sevgisini kazanır ve bunu tadarız, bunu yaşarız. Hayatı yaşarken Rabbim deriz, O da bize Kurum der. Ya da başka şeyler peşinde koşarız, hayatımızı harcarız, başka şeylerle meşgul oluruz. Hayatımızı, Allah'ın bize verdiği ömrü orada harcamış, orada kullanmış oluruz. Dolayısıyla kaybetmiş oluruz. Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. O gün, kıyamet günü, herkesin peşinden koştuğu şeyi, göreceği gün, o günü neredeyse kendimden bile gizleyeceğim dedi. O o kadar dehşetlidir. Herkes ömrünü neyin peşinde harcamışsa, neyin peşinde koşmuşsa, onu görecek. İşte senin Rabbin budur, denecek ona. Sen hayatını bunun için kurban ettin. Bunun peşinden koştun. O mal olabilir, mevki olabilir, nefsin bir arzusu, isteği olabilir. Dünya hayatına ait bir şeyse o kaybetmiştir. Ama kul Rabbinin rızası peşinde koştuysa, ebedi hayatını kazanmak için çırpınıp çaba gayret sarf ettiyse, Allah için öğrenip, Allah için öğrettiyse, Allah için çalışıp, kazanıp, Allah yolunda harcayıp, sarf ettiyse, Rabbim benden razı olsun diye düşünüp, konuşup, hareket ettiyse, kazanmıştır. Allah bizi hayatının, vaktinin, zamanının, ömrünün kıymetini bilenlerden eylesin. Allah bizi, Rabbimizin emrettiği, sevdiği gibi hayatı yaşayanlardan eylesin. Kalbinin mühürlenmesinden, korkanlardan, endişe edenlerden eylesin. Dolayısıyla haddini aşanlardan eylemesin. Allah'ın vahyini, hakkı, doğruyu yalan sayanlardan eylemesin. Dünya hayatını ahirete tercih edenlerden eylemesin. Allah Kur'an'ı dinlemeyenlerden eylemesin. Dolayısıyla kalbi mühürlenmeyenlerden eylesin inşallah. Allah bizi ahdini unutmayanlardan eylesin. Allah'a verdiği sözü ahdi yerine getirmeye çalışanlardan eylesin. Allah'ın indirdiği her bir ayeti Allah'a verilmiş ben iman ettim deyince Allah'a verilmiş bir söz olarak bir ahit olarak kabul edip iman edenlerden gereğini yerine getirmeye çalışanlardan eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, aşkı, muhabbeti, bereketi üzerimize olsun inşallah.